anlattık. İkinci derste küçüge rahmet nasıl oldu örnek verdik. Büyüge rahmet nasıl olur? Onun da örneğini hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğiyle örnek verdik. Şimdi kaldı bunun uygulaması. Bu derste inşallah bunun da uygulamasını işleyeceğiz Allah'ın izniyle. O denedir nedir? Bizim güncel hayatımızda nasıl bunu büyüce saygıyı göstereceğiz. Aslında bu çok önemli olduğu için özel bir ders buna ayırdık. Bu hepimizin malzemesi olması lazım. Böyüce saygı. Eğer cennet yolu, büyüce saygıdan ise biz ona varız. Yok bir ders, yüz derste varız. Eğer cennet, büyüce saygıyla kazanılıyorsa, yani bir amelle kazanılıyorsa biz onun fıkrını öğrenmemiz lazım. Şarttır bu bizim için. Yoksa ne olur? Sınıfta kalırız. Kimiz sürüdüz kalalım? Düşmanımız şeytan. Allahu Teala ne istiyor? Bizi yol gösterip sırat-ı müstakim cennete gitmeyi istiyor. Ondan dolayı bu e, pratik meseleni alimlerimiz bütün kitablarda eskiden bugüne kadar zikretmişler. Eğitim kitablarında, terbiye kitablarında, büyüge saygıya her zaman yer ayırmışlar. Ne kadar alim var ise, ne kadar grup var ise, ne kadar cemaat var ise bu nedir? olması olmazlarıdır. Bu neden önemlidir? Çünkü Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem bu vardı. Ashab'a intikal etti. Tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam. Bütün mezheplerde de, bütün cemaatlerde de ne kadar ihlif ediyorsalar hepsinde bu nedir? Yerleşmiştir. Ondan dolayı bu önemli olduğu için biz de bunun üzerinde duracağız. Büyüge saygı çok önemlidir. Böyüge saygı olmasa bir toplum olmaz. Cemaat olmaz, devlet olmaz bile. İslam devleti bile kurulmaz. Nasıl kurulur böyüge saygı olmasa? Biz nesilleri görürüz sokaklarda. Bu nesilden devlet mi kurulur? Bu nesilden cihad mı olunur? Bu nesilden e, fabrika mı kurulur? Bu nesilden eğitim, teknoloji olur mu? Olmaz. İlle ki o nesil kalkınır ki hakikatiyle toplumda böyüge saygı Küçüge rahmet olacaktı. Böyüge saygı meselesinde alimlerimiz bab bab bunları hepsini ayırmıştır. Ben de onları topladım. İnşallah acele bir şekilde fazla delillerine girmemek şartıyla sadece zikredeceğiz, hatırlatacağız. Birinci, böyüge saygıda genel meseleler nelerdir? Neye dikkat edeceğiz? Birinci, böyüge saygılı olacağız. Onun hakkını bileceğiz. Layık olduğu seviyede, mekana çıkartacağız onu. Bu birinci iki. İkinci, her zaman buna da özen göstereceğiz. Yani onun ikramına özen göstereceğiz. Bu saygıya her zaman özen göstereceğiz. Bizim ön planda olmasa olmazımız olması lazım. Üçüncü, büyükten la olmamak lazım. Yani sen kendi akranından laubali olabilirsin. Espri yapabilirsin. Ama büyükten her zaman sınırı kuruma, kurmamız lazım. Bunu da görüyoruz. Bazı insanlar büyük, mesela yüz veriyor. yani Sevci oluyor. Bu şeytan geliyor. Bu lavaballikten ne yapıyor? Bir arada mesafe inceldiği yerden kopuyor. İşte bu da şeytanın planidir. Dördüncü alimler diyorlar ki bütün davranıştan hangi davranış büyüğü, büyüğü aziyet veriyor? Yen yani onu sınırlandırır, yen yani onun kalbini kırar, o meselelerden biz uzak duracağız. Hangisi olursa olsun. Beşinci, büyüğü şefaatte kullanacağız. Yani büyüğün şefaatini kullanacağız, büyüğü de şefaat vesilesinde kullanacağız. Nasıl? Yani bir büyüğü geldi, senden bir şey istedi, o büyüç hatrı için o şeyi yapacaksın. Yani şefaati büyüğünün geçerli olması lazım toplumda. Şimdi bunları bu ana çizgisiyle büyüğü haklaridir. Bir de detaylı olarak alimlerimiz bunları da zikretmiştir. Mesela büyüğücü karşılamakta ne yapmamız lazım? Bir büyüğü nasıl karşılarız? Alimler diyorlar ki büyüğü içeri girdi ayağına kalkacaksın. Onu güler yüzle karşılayacaksın, tokalaşacaksın onunla. İcab etse elini adette var ise. Bunlar nedir? Büyükten, saygıdandır. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında da vardır. Büyücü karşılamak, ahmak sahabede de vardır bu. Ama maalesef bazı insanlar bunu bilmiyorlar. İki taraftan bilmiyorlar. Yen yani cahiller İslamiyet'te görürüz bölge saygı yoktur. Baba bile eve giriyor. Çocuk oturmuş televizyonun önünde. Hiç baba girdi girmedi fark etmiyor. Amca geldi gelmedi. Bazen amca geliyor. Kardeşinin evinde ziyaret ediyor. Çocuklar odalarından çıkıp hoş geldin amca de demiyorlar. Neden? İnternette, yani playstation'da, yani vesaire. Maksad nedir? Saygı yoktur. Ama hakikatte... Saygı olacaktır. Böyük geldi, böyüge saygı göstereceksin. İkincisi de ne diyorlar? Vallahi İslamiyet nehyetmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kimin ayağına kalksa birden istese kim onun ayağına kalksın o cehennemle müjdelenmiş. Yani hakikaten insan ilmi bilmeyince ne olur? Cahil durumuna düşer. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiştir. Kim için demiştir bunu? Bir tane istiyor girerken içeri heykeş onun ayağına koksun tazim gösterisler buna. Bu nedir? Kibirdendir. Ama saygıdan adette ürfte var ise büyüğün el dayağına kalkmak, elini öpmek, yani bazı üruflarda baş öpülür büyüğün, bunu yapmak tam İslam'ın emrettiği bir sünnettir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Bak Hz. Abu Bakir'in babasına diyor biz giderdik onun ayağına. Sahabeler kalkmışlar birbirlerinin ayağına Resulullah'ın olduğu mecliste. Birbirlerini kalkmışlar, karşılamışlar, birbirlerine sarılmışlar, büyüge saygı göstermişler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar etmiştir. Bu büyücü karşılamanın şeyidir, bir, bir, bir şertidir. İkinci, cüler yüzlü, güzel laflıyla karşılacaksın alimler diyorlar. Büyücün dedikçe önemi çok dinde. Allah Teala o önemi büyüge Allah Teala vermiştir. Bunu bizim alimlerimiz verseydi tartışabilirdik bunu. Ama Allah Teala verdiği için bizim bize ne kalıyor? Uygulamak kalıyor. Büyücü karşılarken güler yüzden, hoş geldin, safa getirdin. Bunlar asıl da bunlar dinimizde kime yansımış bu? Asıl da toplumumuza da bu yansımış. Hepsi vardır. Bir de biraz böyle dönsek geriye Osmanlı toplumuna baksam bu tavan yapmıştır saygıda bölge saygıda tavan yapmıştır çok saygı vardır yani belki bazı bazı konularda ifrat olmuştur ama bugün de bu nesil dinden uzak olduğu için bu saygıları ne yapmışlar kaybetmişler ondan dolayı biz ne olmuşuz biz de kaybolmuş din bir parçasını yaşamaktan olmaz Din dedik Allah'ın dini bir pakettir, kamil, tamdır. Hepsini tamamlayacaksın, o zaman Allah'ın dini yer üzerinde hacim olur. Bir meseleyi işle, ona ben karışmayayım, onu yapmayayım, olmuyor işte. Sonra üçüncü mesele diyor ki, hiçbir zaman büyükle bir yere gittin, büyükten önce bir yere girmeyeceksin. Bu saygısızlıktan olur. Ne yapacaksın? Önce büyük girecek. E bu bizim irfumuzda da var. Ama bu dindir. İşte din bunu emrediyor. Önce Büyük girecektir. Büyük cirdikten sonra bir mekana sen girersin o mekana. Bu nedir? Karşılamanın. Büyük'ün meclisinde adablar nedir? Alimler diyorlar, bir Büyük geldi, mecliste nasıl oturtursun onu? En güzel yerde oturtursun onu. Yok kıyıda köşede oturtursun onu. En güzel koltuk, en güzel yer neresidir? Onu biz böyüklerimize veririz. Bu birinci adettir. Çinci eğer o böyüğün yeri ise, sen o yerde oturma ne olur? Saygısızlık olur. İlla izniden oturacaksın. O dedi sana buyurun otur orada O ikram etti sen. O ayrı. Yani o böyüğün yeri ise sen ne yapacaksın? O böyüğün yerinde oturmayacaksın. Bir meclise girdin, o mecliste büyük var. Alimler diyorlar, salam bir sefer verilir mecliste. Bazı arkadaşlarımız yanlış yapıyor. Her girdi, mesela tokalaşıyor her çeşe selamu aleyküm, selamu aleyküm. Bu Müslümanın şeyinden değil, sünnetinden değil. Bir meclise girdin, selamu aleyküm. Yende dersin nasılsınız kardeşler, iyi misiniz? diyebilirsin. Ama bir böyücü var ise ona özel dersin. Nasılsın amca? Nasılsın hocam? Değil mi? Yani o böyüce özel bir yer işaret gösterirsin. Bu da gün bö meclisinin saygısındandır. Onun, alimler diyorlar, onun oturduğu yerden üst, yüksek bir makamda oturmayacaksın. Saygı göstereceksin. Yani büyük oturmuş meselen yerde. Sen olmaz koltuğun üzerinde oturacaksın. İlla izin isteyeceksin. İzin alacaksın ondan. Yani bu nedir? Bu İslamiyetin zirvetidir. Bu İslamiyet bizim toplumumuza tecelli etmesidir. Bu bir böyle saygı var iken bir toplumda o toplum ne olur? Muvaffak olur, başarılı olur. Mecliste böğüç konuşurken sen konuşmayacaksın. Yani onun konuşmasını özellikle kesmeyeceksin. Bekleyeceksin, bitsin. Ondan sonra konuşacaksın. Yani ondan izin isteyeceksin. Bunlar hepsi nedir? Büyücün, meclisinin şeyidir. Ee, o mecliste bir böyük oturursa sen laubali bir şekilde oturma, oturma hakkın yoktur. Yani bir yerde bir mecliste böyük oturmuşsa sen ne oturacaksın? Saygılı oturacaksın. Ayağını uzatırsın. Laubali oturursun. Bu yakışmaz. O böyüce saygısızlıktır. Bir musulmana da bu yakışmaz. İlle ki o büyük sene izin versin. Yani çok ayağın ağırdı. Mesela yerde biz ders alkalarında otururduk. Çok şey aldı. Hocamızdan izin isterdik. Ayağımızı uzatabilir miyiz? O zaman uzatın derdir. Yani demek ki bu nedir? Saygıdandır. Sonra bir mecliste büyük oturmuşça ne ayağını uzatabilirsin, ne laubayla oturabilirsin, ne uyuyabilirsin. Yani bir mecliste böyük var o konuşurken sen uyuyorsun. Bu olmaz, bu saygısızlıktandır. Ne olur? Adam büyük diğer çıbbılar beni kale almıyorlar. Ne yapacaksın? Gözün, kulağın büyükte olacaktır. Böyükten konuşurken elinle ona işaret etmeyeceksin. Sen var ya, sen niye böyle yaptın? Bu nedir? Saygısızlıktandır. Büyükten konuşurken el işareti, kol hareketi yapılmaz alimler diyorlar ki. Büyücün meclisinden çıkıp çekip gidemezsin ille büyükten izin istersin. Yani mesela burada birden oturmuş, bir tane büyügümüzdir, hemen çekip gidersin. Ben gidiyorum, selamun aleyküm. Ne diyersin? Adep'e yakışan o büyükten izin istersin. Müsaaden var mı ben gideyim? Evet. O meclisin, büyüğün saygısındandır o meclisin Sırrını dışarı çıkartmayacaksın. Yani olabilir o mecliste Büyük bir hata yapar. Yani bir şey konuşur. Sen ne yapacaksın? O meclisin Sırrına mukayyet olacaksın. O büyücün e, Şeyini gizleyeceksin. O meclis gün meclisi, ilim meclisi ise ne yapacaksın? Mesela büyük bir ders veriyor. Yani bir şey anlatıyor, bir bir mesela anlatıyor, bir öğüt veriyor, bir ders veriyor. Ne yaparsın? O ya yani bir konuşuyor, bir şey anlatıyor. Sen ne yaparsın? Kalbinle, gözünle, bütün şeyinle onuyla biraz konsantre olacaksın. Onu anlasın, büyük anlar ki bunlar bana saygı gösterirler, benim ağzından çıkana bakıyorlar. Bu böyükün adabindendir. İkinci, böyük konuşurken bütün saygı, yani bütün bedeninle ona saygı göstereceksin. Yani bütün azaların ona saygıyı ifade edecektir. Sonra soru sorarken sözü bitmeden soru sormayacaksın. Onu kesmeyeceksin sorusun. O bitirdikten sonra izin isteyeceksin. Ondan sonra sorunu soracaksın. Sonra alimler diyorlar ki e, alimlerin e, alim, yani büyük sen bir şey öğretiyorsa sana ister o alim olsun, ister öğretmen olsun böyle biraz şey olsa zorlamayacaksın onu. Baktın biraz yoruldu. Hı? Yen yani, sakinleşti. Zorlama sorularda. Bırak onu diyor. Üzerine gitme. Çünkü üzerine gitmek saygısızlıktandır. Büyük gün e, alimlerin, salihlerin hatta meclisinde elleri bile öpülür. Bunun bir mahsuru yoktur. Haktın elini öpersin. Çünkü o sene ilim öğretmiştir. Evet ondan sonra e, bir görüşün var iken bir görüşün var isen eğer o görüş ona aziyet verirse onu toplumun içinde demezsin. Sonradan ona teç başına eğer şeyin var ise görüşün var ise ona haber verirsin. İmam Şafii rahimahullah diyor ki ben İmam Malik'in meclisinde otururken çağıt katlardım İmam Malik için. Çağıtları hazırlardım varraklar Çağızlar yazarlar yazıyorlar İmam Malik'in hadislerini. Dür çağız katlardım, çağdı öyle katlardım ki İmam Malik sesini duymasın. Neden? Konuşurken rahatsız olur o çağız sesinden. Duymasın. Bak ne kadar saygı. Telebesi İmam Malik'in Rabi'ye. En ileri gelen telebesidir. Diyor ki, vallahi yemin ediyor. Diyor İmam Şafii ölene kadar önünde, bana baktı önünde su içmedi. Yani bardağı kaldırıp önünde imam Şafii bana bakar su içemedim hayamdan yani. Ona haya ederi utanıyordum onunla. Önünde hocasının su içmemiş. Aslında bu güzel şeylerdir. Walevçi bazı insanlar belki bunları duysa bizden tenkit eder bizi. Neden tenkit eder? Ediyor. Biz başkalarını tenkit ediyoruz bu kadarsa evet. Bu saygı dinlendir. Biz bilmiyorsak cahil isak o bizim işimizdir. Biz faturasını ödeyeceğiz. Ama bu saygı dinlendir. Başkaları bu saygıyı yanlış yerde kullanıyorsalar biz o saygıyı, dinlen olduğu saygıyı tercih etmeziz. Onlar yanlış yerde kullanıyorlar diye. Biz doğrusunu kullanırız. Onun için çok terimler var. Biz o terimleri, güzel terimleri tercih etmişiz. Neden? Çünkü başkaları yanlış yerde kullanıyorlar. Meselen bir müridin şeyhi olmasa şeyhi şeytandır diyorlar. Çok güzel sözdür, evet. Bir şeyhin, şeyhin olmasa şeyhin şeytandır. Bizim şeyhimiz kimdir? Bize kim dini öğretti o şeyhimizdir. E bunu bir grup yanlış yerde kullanıyorsa bu güzel sözü biz tercih ederiz? Manası doğrudur. En büyük şeyhimiz kimdir yol gösterdi bize önderimiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sahabe tabi, intah. Her çeşim bir şeyhi var. Şeyhsiz insan olur? Şeyhsiz insan ne olur? Heç başına kalır. Kim ona önderlik yapar? Şeytan. Bitti. Onun için bu güzel şeyleri biz e, to, toplumumuzda, meclisimizde meclisimimizde yaşamamız lazım. Büyükten muhatabanın adabı. Yani büyükle nasıl alışveriş edersin? Konuşma adabı. Eğer büyükten konuşurcan sesini kaldırmazsın. Lütuf, saygıyla, Eziklikle konuşman lazım. Çünkü o senin büyüğündür. İster baban olsun, ister amcan olsun, ister hocan olsun, ister öğretmenin olsun. Yani gelip kendi arkadaşın tonla aynen konuşmasın. E bu aslında ben hiç şu ana kadar yeni bir şey getirmedik. Hepsi bizim toplumumuzda var. Bunlar hepsini biz görüyoruz. Ama yeni olan nedir? Belki bunun çoğu dinden olduğunu bilmiyorduk. İkinci diyor ki, Adıyla çağırmayacaksın. Büyücü. Yani Ahmet ne diyorsun bu konuda? Yakışmaz. Eğer o senden ise Ahmet abi. Değil mi? Yani Ahmet amca. Yani Ahmet hoca. He? Hocaysa. Yani yani onun sev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir musulmanı en sevdiği isimle çağırman lazım. Onun hakkıdır senin üzerine. Sevmediği isimden çağırmaman lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazret Ali'ye dediler sen en sevdiğinsin dedi beni çağırın ya Ebu Turab. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Ebu Turab demiştir. Onun için Hazret Ali için isteseydi şefaat ondan bir şey isteseydi ondan gelir diye Ebu Turab derdi ona. Halbuki Hazret hal, Ali'nin şey künyesi Ebel Hasan'dır. Ama Resulullah bir gün Hazret Fatıma Araları, dargınlıkları vardır. Gelir, Hazret Fatime diyor işte, Hazret Ali'den aramız açıldı. Nerede Ali diyor? Gitti, çıktı dışarı. Resulullah gelir, bakar caminin köşesinde yaslanmış, duvara oturmuş. Sırtı toprak olmuş caminin duvarından. Beline çalar, ya ebed turab, diyer ona. Onun için en güzel isimden çağıracağız büyüğü. Bu nedir? Adabindendir. Bir de Konuşur canon yani ilan, yendemeyeceksin. Mesela biz bugün de diyoruz nasılsın yesiz. Bu saygısızlıktır. Bu bizim Osmanlı adabinde hiç yoktur. Ama bugün de bu darictir. Yani bu ortamda bu var. Bu çok saygısızlıktır. Ne diyeceksin yesiz efendim? Siz nasılsınız kardeş? En azından. Bu yesiz, bu aynen matemat, şey, Avrupa kültüründen. Fransız, Almanlar, İngilizlerin dilinden bize tercümedir. Bizim türk Osmanlı tarihine dönsen hiç öyle bir şey yoktur. Yesiz? Böyle bir şey yoktur. Yani gerek ona saygı göstereceksin. Hatta karinin olsa, senin yaş eşitin olsa ne dersin? Kardeş siz nasılsınız? Arkadaş siz nasılsınız? Bir sıcaklık olur. İslamiyet neyi emretmiş? İşte bu sıcaklığı emretmiş toplum ekbari olması lazım. Evet. Ee, ondan sonra diyor ki, hocayla konuşurken, büyükle konuşurken harecatin de laubali olması lazım, olmaması lazım. Yani elin cebinde olmaz bir büyük karşısında durmuşsun elin cebine koyup konuşursun. Yani elini laubali tutmuşsun, yani bir hareket ediyorsun konuşursun. Nasıl olur? En saygi şeklinde ister karşısında oturmuşsun, yoksa ister önünde durmuşsun konuşacaksın. Konuştuğu asna dedik, onun sözünü kesmeyeceksin. Bir soru sordun, adabı gereği o soruyu, o cevabı aldıktan sonra, süslükten sonra yan başka soru sorarsın, yan bir meselen var ise onu açıklarsın. O konuştuğu asnada da sen yüzünü sağa sola çevirmezsin. Bu adepten değil alimler diyorlar. Ne yapacaksın? Onun gözünün içine bakacaksın. Anlasın ki sen onu ilansın. Bir kısım var, böyük konuşuyor. Mecliste çiğden orada sohbet ediyor. Yani bir tane sırtını dönmüş böyüge başka şey yana bakıyor. Bu nedir? Bu meclisin adabından değil. Üçüncüsü e şey en sonuncusu alimler diyorlar ki soruyu sorarken bir şey arzu ederken soru şeklinde arzu etmen lazım. Bu en büyük adaptır. Özellikle büyüklerimizle özellikle de alimlerimizle. Soru şeklinde. Bu da tabi Zülkırneyn Kehf surasında قالوا ya Zülkırneyn inne ye'cüce ve me'cüce mufsidina fil ardi fel nej'ale laka kharacan ala en te'jale beynene ve beynahum sedde Soru şeklinde sordular. Dediler bunlar ifsad ediyorlar. Yer üzerinde. Ne dersin böyle bir şey yapsak? Bak saygının tam zirvetidir. Saygının tam zirvetidir. Demezsin. gel ''Hocam sen bize bunu yap.'' Bu nedir? Emirci bu olur. Saygı şeklinde, soru da saygı şeklinde olacaktır. Biz bunları hepsini Allah'ın izniyle uygulasak ne olur? Kazanına bıraksak çepseniz o gelir. Çünkü amel, ceza amelin cinsindendir. Ben büyücüme saygı gösterirsem küçükler de yarın bana saygı gösterir. Evet bunların iyi fıkhını bilmemiz lazım. Tabii her maddenin delilleri var. Bizim zamanımız dar olduğu için delilleri söyleyemiyoruz. İyidir yolculukta büyükle nasıl saygılı yaparız? Mesela arabaya alimler diyorlar arabaya. Yen at o zaman merkep olsun. Ne yapacaksın? Atının şeyini tutacaksın. İcap etse e, elini koyacaksın. Çıksın. Sırtını tutsun. Yani hissetsin sen ona ilgi gösteriyorsun. Bugün de arabaya miniyor. Böyleği arabaya bindiriyorsun. ister baban, amcan kapısını açacaksın onun için. Oturacak, kapısını kapatacaksın. Bu nedir? Saygı göstermektir. Bunu biz canlandırmamız lazım. Acele etmeyeceksin. Bu da delil gerçek getirmiyoruz ama bunu da yapamadan edemeden geçemiyorum. Zeyd ibn Sabit bir cenazede Celiyor, Abdullah İbni Abbas Resulullah'ın amcası olup bu ümmetin neydir? En büyük alimidir. Geliyor. Zeyt atına mi binecektir? Abdullah İbn Abbas gelip atının şeyini tutuyor, ipini tutuyor böyle. Onu kim tutar? Çöleler tutar ya yani hizmetçiler tutar. Abdullah İbn Abbas büyük alim. Sahabelerin en büyük alimi gelmiş Zeyd'in şeyini tutuyor, ee, atının ipini tutuyor. Zeyd diyor, ya yapma ya diyor, ya Resulullah'ın amcası oğlu, diyor yapmamını, ha? yapmamını diyor. Ne diyor Abdullah bin Abbas? Diyor, hâkeda umirne en nef'ale ma'a ulema'ina. Diyor, biz emrolunduk, alimlerimize böyle saygı göstermemiz lazım. Zeyd nedir? Zeyd ibn Thabit Mukri'dir, alimdir. Sahabelerde alim sahabedir. i̇bn Abbas da alimdir ama diyor, biz alimlerimize böyle emin olduk, saygı gösteririz. Zeyd gelip ne yapıyor? Gelip i̇bn Abbas'ın elini alıyor, öpüyor. Elini öpüyor. Diyor biz de ehlibeyte Beyt'e böyle saygı göstermeyi öğrettiler, öğrendik. Demek nedir? İş karşılıklıdır. Evet. Büyükü arabada oturttun, arabaya mindin büyükle. Ne yapacaksın? Kapıyı açtıktan sonra da en güzel yer arabanın neredir? Oraya varacaksın. Yok atacaksın onu arka koltuğa. En güzel yere koyacaksın. Saygı. Adet, ürf öndeyse öne koyacaksın onu. Arka işi arkaya koyacaksın. Ama o toplumda nere saygılı bir yeriyse, yani orta koltuğa koymayacaksın onu. Çınarda oturtacaksın. Daha geniş, daha bol. Bu saygıdır. Elinde bir janta, bagaj, eşyesi var. ise ne yapacaksın? Kaldıracaksın. Elinden alacaksın onu. Yok sen yürüyorsun öyle o elinde bir poşet tutmuş. Yakışmaz bu. Sen alacaksın elinden. Minerken elinden tutacaksın. İnerken de aynen davranışı ona yolculukta göstereceksin. Otobüsten endi elinden tutacaksın. Yol açacaksın vesaire. Yemekte nasıl olur saygı? Büyükten oturdun bir sufraya, nasıl saygı yapacaksın? Yemeye başlamazsın, ille ki büyük başlamazsın. Tabi bu İslam'da da sünnettir. Yani evin büyücü, hadi diğer buyurun sufraya, Bismillah. Bunu demekli sünnettir. Rivayetler sahihtir. Evin büyücü ne diyar? Bismillah, başlayın. Yen evin misafiri, yani ev, ev sahibi ne diyerek misafirleri yemeğe davet etmişse, Bismillah diye ne yapın? Başlayın. O zaman başlarlar. Misafir de eğer gitmişse bir yere davete, yeme koyuldu hemen başlamaz. İlleci ev sahibi desin, Bismillah deyin başlayın. Bu saygının ta zirvetidir. Bu dinimizin olduğu bir şeydi. Onun için bir toplumda böyük oldu seninle yemekte, ne diyecek? Bismillah başlayın. Ondan sonra başlarsın. Elini uzatmasın. Büyükün önünden yemeği almazsın. Bu saygısızlıktandır. Tam tersine en güzel yemekleri onun önüne takdim edersin. Sıfranın en güzel şeylerini buyurun diyesin. Et mesela varsa atarsın onun için. Su doldurursun onun için. Ne içiyorsun içecek. En güzel şeyleri onun için koyacaksın. Uzak kapları getirip yakınına koyacaksın. Bunlar nedir? Alimler diyorlar Sıfranın adabıdır. Ondan önce yemekten elini çekmeyeceksin. O çeksin elini sonra çekeceksin. O sufrada ona son bir şekilde hizmet edeceksin. Evet bu adabıdır. Yol adabı nasıldır? Yol adabı. Yolda büyücü gördün. Yolda büyükten yürüyorsan bize hocalarımız derdir her zaman yolda büyükten yürüyorsan Sağında yürüme. Solunda yürü. Neden? Çünkü böyüğü zor durumda koyarsın. Bir yere gittin önce sağda için sen girmesi lazım. E sen sağda kaldın böyüğü zor durumda. Onun için böyüğün solunda yürüyeceksin. Bir adım da arkasında yürüyeceksin. Bu nedir? Saygıdandır. Önünde yürümeyeceksin böyücün. İlle bir yol göstermek için yol açıyorsun. Şert gereği yapacaksın. Yolda yürüyorsan büyükler, elinde bir haceti var ise, bir eşyası var ise onu elinden alacaksın. Dedik ki taşıyacaksın onu. Eğer yolda büyük bir yaşlı gördün, onun zorlanıyor, ona yol göstereceksin. Elinden tutacaksın, ceddeyi atlatacaksın. He? Dikkat et diyeceksin, burada kaldırım var. Dikkat et, burada çukur var. Vesaire. Bu nedir? Büyükün yol adabıdır. İyidir. Büyüğü ziyaret et, etme adabı nedir? Ben amcam yiyen babamı gidip evinde ziyaret edeceğim yani bir hocamı. Bunun adabı nedir? Bunun da adabı alimler diler. En güzel zamanı seçeceksin. Uyku zamanı olmasın. İstahat zamanı olmasın. Yemek zamanı olmasın. Ne zamanı seçeceksin? Ne zaman o toplumda insanlar o zaman misafirlik zamanıdır. Rahat gelme gitme zamanıdır. O zamanı seçeceksin. Eee Ziyaret ettin büyüğü, fazla oturup güç olmayacaksın. Çünkü büyükler zavamlı meşgul olurlar. Yaşlıysa hastadır. Yani bakacaksın o adamın durumuna, o büyüğün durumuna, yani sen onunla şeyine. Eğer aranızda çok samimiyet yoksa, baban, amcen değilse, kocan ise özellikle ne yapacaksın? İhtiyacın kadar ziyaret edeceksin. Adet rüfte bellidir, misafir ne kadar olur? Onun, Aşırı gitmeyeceksin. Sınırı açmayacaksın. Ağır misafir olmayacaksın. Çünkü ağır misafir olsan başka zaman ne olur? Seni görürken ya diğer bu gelirken çok bana aziyet veriyor. O zaman senden kaçar. O zaman ne oldu? Şeytanın istedik oldu. Evet. Ee, Onla e, telefon adabı Telefon da misafirlikten, eskiden telefon yokuydu, alimler diyorlar telefonun da adabı var. Hatta bizim hocamız Bekir Abu Zeyd, Allah rahmet eylesin, bugün yer üzerinde en muhakkık alimlerden birisidir. Bir kitap yazdı, biz yazarken dedik ya hocam bu ne ya, sen niye bu kitaptan uğraşıyorsun? Telefonun adabı diye bir kitap yazdı, küçük kitapcik. Ya biz dedik sen yani zamanın buna ayırma. Bunu el er, er küçük telebe bunu toplar yazar. Demek ki o alim olduğu için büyücü alim biliyor. Bu önemli meseledir. Adabı var. Yani zil çaldın. Bir sefer, iki, üç. Nasıl izin istedin? Kimse açmadı Resulullah diye üç sefer de döneceksin evde. Telefon da öyledir. Üç sefer, dört sefer çaldın cevap vermedi kapatacaksın. Bir de zamansız yerlerde telefonu açmayacaksın. Telefonu saatli, nasıl misafirliğe gideceksin, saatinde zamanında açacaksın. Yani gece açmayacaksın, uyku saatinde açmayacaksın, sabah erken açmayacaksın, namaz saatlerinde açmayacaksın. Adabı var, bir de telefon açtın, ne yapacaksın? Salam vereceksin. Yok düşüşeceksin, karşı taraf konuşsun. Yani bu telefonun da çok adabı var. Evet. Bu da ziyaretle ilgili. Normal e, şeyde e, Büyük'ün normal hayatta iş alanında eğer Büyük var ise Büyük'ü nasıl e, Büyük'ü nasıl saygı gösterirsin? Büyük sana hayatta yol gösterirse onun yoluna uyacaksın. Çünkü büyük senden fazla ilmi var hayatta. Senden fazla yaşamış şer değil bir büyük alimdir. Alim de olmasa ne, ne olur? En azından tecrübesi var. Büyücü saygı göstermek lazım. Yani bir büyük sana derse böyle yapma bu böyledir, bu kötüdür, bu iyidir Hak, yani hatta o ilmi de olmasa ama hayat tecrübesi var. O hayat tecrübesinden fayda alacaksın, küçümsemeyeceksin. Eğer doğruysa sen Alırsın, yanlış ise almazsın ama saygı göstereceksin. Büyüce bütün işte istişare etmemiz lazım. Büyüklere istişare etmemiz lazım. Büyüklerin hayat tecrübeleri var. Ticarette olsun, her ne de olursa olsun, büyüge istişare eden ne olur? Zerel etmez. Sonra istişare kendisi zaten hirdir. O zaman büyüge hayatta istişare edeceğiz. Bir daha böyükün nasihatini kabul edeceğiz. Böyükün nasihati reddolunmaz. Böyük bir nasihat etti sana, saygı göstereceksin. Sen ona inanmıyorsan da onu elin altında bulunduracaksın. Baktın doğrudur, o zaman doğrudur alacaksın. Yok demeyeceksin çünkü o hayattan, tecrübeden konuşuyor. Uyku zamanında bir böyük senin evinde, yani sen onun evinde uyursan, o büyüye saygı göstereceksin velev ki uyumuş salimler diyorlar. Ne yapacaksın? Ses çıkartmayacaksın. Mesela ne diyoruz? Biz çocuk uyuduk, babamız uyumuş, tırnağımız üzerinde yürürdük. Bize öyle öğretmişler. Nedir bu? Babam uyur. Bu saygıdır. Amcam uyur. Saygıdır. Yok amca uyur burada biz burada kavga ediyoruz. Yanla, ses yüksek sesten. yeni televizyona bakıyoruz Allah korusun. Sesini vermişiz, ya yani müziktir, ya yani dizidir, ya yani bilmem nedir. Bu nedir? Saygısızlıktır. İster o baba olsun, ister amca olsun, ister alim olsun, alimin gitmişsin bir yerinde, bir seferde. Ona en güzel şeyi, büyüge saygı göstermek nedir? En güzel, huzurlu şekilde onu şey yapacaksın, saygını göstereceksin ona. Sonra en son, büyük, eğer büyükten bir hata gördün, Yembe yani büyükten bir şey gördün, sen onu tenkit edeceksin. Bunda, bunun adabı nedir? Bunun da adabı var. O da nedir? İnsanların içinde o büyüğü, dedi, hatasının yüzüne vurmayacaksın. Levme etmeyeceksin. Çünkü insan ne var? Nefis var. Küçükten geldiğinde ağır gelir insana. Bu sefer ne yapacaksın? Onu yana alacaksın. Yalnız olduğunda, detaylı yollardan ona haber vereceksin. Sevmediği bir şeyi önünde insanların önünde yüzüne vurmayacaksın. Bunu her insan bilir. Sadece büyük değil, küçük te de bile insanların içinde çocuğuna bile azarlasan çocuk sana kızar. Diğer niye beni azarladığın insanların önünde. Çocuk bile bunu kabul etmez. Fe keyfe büyük? Büyük büyük diyor ki bir hata hatasını toplumda gördün, hatasını araştırmayacaksın. Yani adabı nedir? Bir büyüğün hatası var ise o hatayı araştırmayacaksın. Üzerine gitmeyeceksin. Tasih edeceksin. Eğer bir var ise de taylı ordan nasihat edeceksin, araştırmayacaksın. Yen desem bile juktory yakmayacaksın büyüğün üzerine. Senin işin büyüğün bir hata yapsın yakalayacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Onu gidip arkasından dedikodu yapacaksın. Bu yakışmaz diyor alimlerimiz. Böyük diyor ki hata yaptı, hatasını affedeceksin. Her insan hataya muarrızdır, Özellikle büyük de olsa hataya muarrızdır. Sen ne yapacaksın? Hatasını affedeceksin. Bir hata yüzünden o böyüğü silip atmak nedir? Caiz değil. Bir hata yüzünden böyüğü silip atmak caiz değil. Olmaz. Hiçbir şeyde bu geçerli değil. Onun için böyülerimize biz saygı, saygıdandır ki hata yapsalar da bir hataydan insan bir böyüği silip atmaz. Affeder. Çünkü her insan hataya muharrızdır. Adam oğlu dedin, hata yapması lazım. Böyük eğer seni zorladı bir şeye. Mesela ben nasıl siz şimdi zorladım fazla uzattık dersi. Yani burada ne yapacaksın? Uzandı. Ders de uzandı. Büyük fazla konuştu bile. Ne yapacaksın? Şey şey göstermeyeceksin. Yani sonuna kadar saygı göstereceksin diye anlatabildim mi? O ne desin? Yani toplum burada toplum ne olur? Büyük küçük saygı ne olur? Toplum yekbar olur. İslam toplumu böyle kalkınmıştır işte. Ondan dolayı bu meseleler çok önemlidir. Büyüge saygı bizim dinimizde çok önemli yeri var. En büyü, büyüge de en saygı mesele nedir dedik? Alimlerimiz, babalarımız, alimlerimiz, yöneticilerimiz. Bulara saygımız oldukça o toplum ne olur? Yakbar olur. Hiç kimse kimseye ne yapar? Saygısızlık yapmaz. O toplumda saat gibi işler o toplumda emir bilme'ruf, nehim al-münker olur. Güzel işler olur. Allah'ın rahmeti, bereketi gelir üzerlerine. O toplum kakar. Ne olur? İslam dini orada hakim olur. Eydir biz bu saygıyı göstersek ne olur? Bu saygıyı göstersek imanımız ne yapar? Artar. Tabi burada benim elimde asıl da sahabeden de, tabiinden de bazı örnekler var. E, bunları da vermek isterdim. Ama Vakit daraldığı için bunları e, vermeyeceğim. Sadece dersi bitirmeden önce şunu diyeceğim. Küçüge rahmet, büyüce saygı bizim imanımızı ne yapar? Mükemmelleştirir. İmanımız mükemmel oldu. Allah bizden razı olur. Allah razı olsa sırat-ı üzerine kalırız. Sırat-ı üzerine kalsak, kaymasak ne olur? Kendimizi Allah'ın izniyle cennetin kapısında buluruz. İmanımız valev ki var. İmanımızın olması olmazlarını yerine getirsek bu destekleyici şubeleri canlandırmadıkça bu ne olur? İmanımızın gerçek amelleri bile yalnız kalır, zayıf kalır, çökmeye marraz kalır. Onun için biz mükellefiz. Bu imanımızı güçlendiren şubeleri fıkhını bilmemiz lazım. Amel etmemiz lazım. Hatta Allah Teala bizden razı olsun, imanımız da mükemmel olsun. Evet, bugün de bu kadar. Ee, i̇nşallah önümüzdeki derste e, 76. 2 şübemiz kaldı. İnşallah onları da bitiririz. Allah izin verse. Velhamdülillahi rabbil alemin.